Ben bu adamı ağlatmam. Atatürk'ün çünkü bir şey. Ben herhalde Eski de sepet i̇mam sen Altyazı'nın köyü seni alınacak onu ölçebecek kral kalsın, sen Kimse de İmam-ı Altyazı'nın köyülebiliriz, çok büyük takva ettiyorsa, sanki bunlar takva ettiyiz. hangi onlar da bunu bildiğin ayında sanki bir, krali. bir krali. Evet. Şimdi İnsanın bu tarafta selam var o benim bir yer ama yükselmek istersem sorun var proje de yapabilirim proje de yapabilirim daha belirli bir desteği içince de selam orada kalır da var ama şimdi mesela bir yerler parti konuları var bana sevdiği 2000 sevdiği Şey bir tane olsa yapma başla. Tekillerim fark etmemiş. Yapmıyor. Farkı. Yapıyor. Her seferleri fark eder. Şimdi hiç daha daha. Yeni 500 parça kartı yap. bir aynı olmaz. Benim için fark farkı. Farkı. Bir tane olması için yap seçilmesin. Kartından İlham var, neden insan, neden bir fark var? Vahiyatı bir sorucu, bir cennetle soru olacaktır. Yani insan, medya'yı müdahalelerden ama sorunca birincisi sağlıklıdır. Medya'yı bu cennetle gibi böyle sağlıklı ademler var mı? Bir, bir, can, yani 100. 100. bir Bak, bir ağır, Gördüğünüz şeylerin tamamı bu. çok Evet. sistem aynı şekilde devam durmaz. Bütün aralığa değilir. Cümleler arasında Cümle aralarda cümlesini birleştirir. Hep şeyi Anladınız mı? Cümleler arasında dass wir es nicht instead of the other А, это нормально, Hazretleri öğreneceksiniz, onları öğreneceksiniz. Hazreti ne? Hazreti ne derin Ne yapalım? ne? because On dit que c'est de Le musée. là. Le musée, le ça bu lazım. Az önce ben hadi ama, evvel biri diyor ki hacım, hadi ama, az önce biz ziyaret etmiş, şanımızı göster, yüksek Ya Edaf Bey'le İt hem dünyayı kaldırıyor diye. Geçle içeceğim. bak. Efendim dünyanın safa mı? Komutan aşırı 25 yılında var. E bir de şey Aç. Zayıf bir şeymiş. E, yani bizim en fark bir şey var En fark etliyen insan yasak etmezlerken bir şey var bir şey, bir şey var Gelecek, yüceler bir Gelecek, bir şey var Milyağın okulak benim büyük sorumluluğum Şu istifada Yemezler, should become 10 people but still please dan sonra da bu şekilde devam ediyor. Metin tekrar. Tarih var başka bir programı. Allah'ın huzurunda katat çalıştır. Ömrü hayrıyla doldur. Soruda da göster. Dünyası da. Biz mağdur oluruz. Aynı şekilde de. Şanka bakalım. All You yep. have İnandı birer, inandı birer, bu kadar önemli bir şey. yani bu zamanlarda evet gelince fakültelerde tamirte, kalit, kalit, bu başkanı bu o bütçesinde yakın başkanı o adamı benzer tanıyorum, neler? çeşitlik, kütlesiz bilgiler de biliyoruz mu? yoksa yatırlar tanımıyor mu? yatırlar, batırlar mısın? çiftliği yok mu? bak <im> bakalım evi çiftliği olan İstaz'ın İstaz'ın neyse aile yapabiliriz Kabaca ne yapmış gözlemlemek için neden? Herkesin aslında her zaman çok Bu İşte А как же мне будет? Это не значит, что я не буду. Ирис автоматом İstemekte de olmalı. Şeksi şüphesini yapar. Projekte istemekte de Ne diyorlar? Eğer yanıt bir şey yok, noldur. önde tutuyor Amerika'da Ve de, vehhh, bu kubbi, efendim, ile, bir kısımdan uyanını beyin yapalım benim de Bu nurumuzun kuvvetliği, efendim, iler, kendisiyle aracılığıyla aracılığındaki bütün terşeferin yakın kalmıştır. Terşefsiz tarifle müşahede edecek kendilerine yakın O zaman ayet mesleklerinin kapandı. Efendim, Allah'ın konuşmaz devam çıkart. Kaldı kaldı. Abi öyle bir şey. Allahım. Bunun her şey. Yani Hatta bu işleri emek. bir şeylere bakıyorum. Hayatları işleri çok Diğer şeylerin böyle olduğunu biliyorum. Her gün varıyorum, onlar konuşmazlar, benimle sayılan kelimeleri okuyorum, meselelerdeki ilk meselelerde bakıyorum. Herkes diyeceğimi Ne var, ne var var ya, ne profesyonel var, neyi düşünüyorum Olmaz mı? Aklı? Karayız. Kötü bir şey iyi görüyor. Iyi, şey i̇yi bir şey yapacaklar. Kötü şey Kötü bir şey evet. iyi bir şey yapacaklar. Şey Nur yani, Allah gerçeklerini göstermiyor. Benim sağ, sağ. Yapsa, yapsa, yapsa, yapsa, yapsa. o kadar yapsam devam ettim 20 baktım o kadar tekrar yani hakim konuşmak istediği o kadar tekrar <gülüyor> çektiği adam doğru konuşuyor yani ama pek çok şeyden etki yani o kadar şeyti hayır ki bu konular bu mevzu bu o kadar olursa böyle hayır ki Yes, you can see a lot of questions. Yes, you can see a lot devam ediyor da almamız bir sırtrak görevi göruslararası bunun iyi bunun çok önemli <gülüyor> bir stratejisi. Onun adına hareket edebiliriz. Belalığı elde edip yapamara bile amacı elde edip yapılıyorsa o zaman cezalar başlar. Cezalar kimin yani, I say, deydi. Arkadaş, çok güzel. Ama Allah'ın da iyi birisi istiyorsan, siz de bir ederek, hem bir kısım sayesinde. Dilini muhafaza ederek kendimizin iyi olmasına tezbekli olmalı, yardımcı kaybediyorsunuz. Kaybediyorsunuz. Yapra, şefeler, bir şey yapsa, yaptığı diğer bir bir şu kısımdan kaybediyor, gözlü kararlara entel Kitchen, entel reception kosumě sisplánně kamby úsy calculated. Taký ne? kotlet korpátám. uitli kuihora, ner ne é Bailey němě kála toby bigvesi a pravé sрыš tchěz tchěval, tramlecího měirmu něco, úspěl onoho představ Bethlehem fiíc sím, já necojíc, vyraz de diskr th chambo se doәký, Belki de Ya Allah और Olarak benimce iki tane var. olarak bu başlıkta ve tutarata şeklinde bir gücün ortada yarattığı artırı ailede epidemiler gibi Bu seviyede bu yüksek potansiyel investor'de devreye giren ilk başta yerine bu listenin hakkı olarak Onu ah. ah. da economist they Biz seni canın için kurtar, ayrıldığın ayrıldığın yapar. bu yanlarda hep sürekli bir terör var. O şey çok nefesli bir amaç çağırıyor. Bu arada şey Bulu aktarımı derin od uzak olarak sonup, ayrı seması diye, Şbet te pis ba Well, I think six done recently. What happened and so incredibly proud of Dartmouthrow's Christopher Mcueally has a real opportunity. I don't know. in Rekabet, emeklilik, materyalistiklerin arasında bir çarpma geliyor. İnsanlar bir kere bunu yaparsa, istemeyen yok değil, hangi fabrikosu, hangi bu, İnsanlar da işte, ayı kırarlar, bu kadar şeyi sadece peygamber efendi olmalısınız peygamber efendi pazartesi peygamber olmalısınız daha iyi olmalısınız şefali sağlıklı olmalısınız çok teşekkür ederim sizin için teşekkür ederim aradığınız için çok teşekkür ederim çok teşekkür ederim bir görüşürüz bu sabah ayran var bu çoğunlar görülebilir miyiz? Yani bu tepsi şimdi Yani çok büyük ve çok güzel de olsa var. Ayında peşinde yeriz. Bir de şey diyorlar. Sorunlar kurarsanız En az şey, bayrama koçlanmış Arap'lar, Biraz daha aşınmaz, ince. Bu tefteye geçtiğimizde, geçti. inanılmaz bir minik yerler, alnın kılları oluyor, karnıları oluyor. O yüzden ince dosaylı olup birazcık sertlerdi. Büyük dosaylı, ağır ağır Haraplarla tuttuğu, evet, açılmış, ama daha önce açılmış, eler, elerden çok rahat. Ama biz, biz dünyamızın akrepta çok rahat benzeri. Onun bununla bana baş O, bir yana da bunlar bize, için. Bizim bir için. An an an şey, bu şey, bu ince fikir, bu speech, bu şey, çok güzel, doğal araya, doğal araya, doğal araya, çok evgâvlanıyorlardır, evgâvlanıyorlardır, sanki bir takvah etmektedir oluruz. Siz de evlilerine bir ki, o Hayır arkadaşlar, Emir yaptığı bu anda kalıyordu şap. Aa, Burada Cem Mustafa Galatasaray'ın karşısında. Orası şey. Orası şey. Biraz da Cem'in yaptığı. Ama herkes tutkun Onu ediyoruz. Korobe. Bunu çiziyor. Gibi yerde koşuyorlar. 1 Galatasaraylılara Yunanistan'da akna kutası yüzde. Seçimimizi açacağız. İmzalı canlı proje. Başka bir çare bari işte öyle öyle hoş bulduk biri günler yapacaksınız. Cevaplar yapacaksınız. Sen altı işler yapacaksınız. Koşturacaksınız artık. Önü bu adam niye koştunuz dememden. Kolay, avlan, bu dağın koştum. Her zaman Ara açacağım. Araba kalmak istedim. Araba kalmak istedim. Ya da Şöyle göstereceğim. Şöyle göstereceğim. Şöyle Şöyle önemli böyle oldu. Yerimiz, ermedi. Her o her şeyimiz, o her Bak, işte, olsun, o benim kahve ben dükkanım. biz de kaç tane başka başka var. Biz cephelik mi çalışıyoruz? Elimizde bir tane benim arkadaşım. Cephelik Bütün Evet. Güzel bir Hadi, bak bu ama hadi bu kadar, o yorga yor, İşte onu olursa ne Olmazsa daha çok, daha çok üç kene, dört kene, kargiler yaklarında, kaç işimiz kaç tane bizce inanıyoruz, devletler, Türkiye, İspan, küçük ülkeler, büyük ülkeler, dünyanın her o, ticaretlerle ilgili, ticaretlerle ilgili, ama yine de ötekilerin düşüyorlar, satılık işler, adamın Sabahı var. İzlediğiniz için. Sen, Kavroğlu'nun, onun bu üzerinden bir tanesi oldu tane tane tane ama bu yemeğe de bu sabahı vermekte. Ama Bir dayan tabii. Kayseri'nin kandalarını, okazı'nın okazı'nın okazı'nın okazı'nın okazı'nın okazı'nın okazı'nın okazı'nın okazı'nın okazı'nın okazı'nın okazı'nın insan yani botlarda ona şey var. Sonra böyle bir şey. İşte bu var. Bu arada şu. E çıkmış. Yoğunluk, yoğunluk korunur topluyor. Doğru Eza bakıyorum. Şunuza ne zaman? Kaç kişi yok? Kaç kişi yok? Kaç kişi yok? kaç kişi? Kaç yani? Efendim? Yaş yaşıyorsun? Kaç kişi? Kaç Efendim? Yok olmuş. Yüzük Ya? O zaman bu kutu. O zaman bu yok. Ne Ne diyebiliyorsunuz? Ne diyebiliyorsunuz? Kaçlar değişiklikler Adam تمہارا کیا کام ہے تصدیق کر رہا ہے اس طرح ہم بھی چلوں ہیں اس کا ہم بڑا کر رہے bir دیکھو اس کی مقارورہ خالص ہے سرکاران ہے ہم مستمر رہے ہیں جمع کرتے ہیں یار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 Gençliğe uç, anlıyafı uç, hemen mürekliğe, ne diyebiliriz? Ağzını dönüyoruz. Bu nefesiz tehametler. İyi bir kötü götürüyorsa, iyilerin zorlanıyorsa, kötüler başlıyor. Bunlar karşısında bu, bu, bu, bu, bu, bu. Neden? Topluluşlar yapıyoruz. Önlükü aldık diyor. Ben buradayım. Evet, Tamam. O şimdi üniversite Yani O da var, senin de Terakistan'a geldi. Ne yapacak? 14 yeni gelen yeni iş arkadaşı kabulata. Harbi işte. Yeni gelecek. Proje ve yeni bir disiplinle birlikte mümkündür. Har bunun benim hakkım, hakkı özellikle hiç kosumun eşitsiz olmayan insanlar düşüyoruz. Kalem bir bir kosumun eşitsiz diyoruz, gerçekte kosumlar da olmuştur. şimdi bu bu onlar kendi <gülüyor> hakkında evet, evet, evet, evet. Yolculuğumuzdan vazgeçtiğimiz yerlerden sonra, nerede bir arkadaşımızın minibüsünden Türkiye'deki sanayileşme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 в нашей области, в региональной и на